1380, numaralı konu, İbni Abbas öldüğünde hakkında söylenenler, evet, Cabir bin Abdillah, İbni Abbas'ın ölüm haberi kendisine geldiğinde ellerini birbirlerine çarptı ve, insanların en âlimi ve ilmi en geniş olanı öldü, bu ümmet İbni Abbas'ın ölümü ile öyle bir musibete uğradı ki, onu gidermek mümkün değildir, dedi.